Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <gülüyor> İnsanları arkadan Devamlı ayıplayıp Çekiştiren Yüzlerine karşı da Onlarla alay etmeyi adet edinen Her kişinin Vay haline <gülüyor> <gülüyor> Ki o Bir mal toplayan ve onu sahip durandır. ma <gülüyor> O malının gerçekten kendisini ebedi kılacağını, ölümsüzleştireceğini sanır. Elle la fil Hayır. And olsun ki o Hütame'ye atılacaktır. Wa en Ey Resulüm! tamenin ne olduğunu sana ne bildirdi? <gülüyor> o, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. <gülüyor> Öyle ateş ki, kalpleri kaplar, ta içine işler. <gülüyor> Şüphesiz ki o ateşin kapıları, onların üzerine uzatılmış direklerle kapatılmıştır.